Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet bugün gene e, bir yakında e, Yunanistan seçimlerine de gidilecek. On, evet. 19'unda mıydı? 17. E, 17 17'si, 17'si pazar. Pazar günü ve... Evet özellikle de bu işte kemer sıkma politikalarının e, durumuyla ilgili bazı şeyler yani İspanya'da arkadan da problemli. Biraz ondan e, bahsedelim mi genel durumdan? Vallahi e, tabii e, bu bu seçimin çok e, kritik bir seçim olacağını ben zorusa her geçen gün biraz daha idrakına varıyorum. Dün e, şey gördüm. E, Sırisa işte biliyorsun sol ittifak ki birinci çıkması bekleniyor seçimlerden genç bir lideri var CHP. Onların İngilizce tabi bir özet programları madde madde. Ne öneriyorlar onu gördüm. Hmm. Çoktandır da merak ediyordum yani tek tekrar basında çıkıyordu işte tamam biliyoruz şey reddediyorlar istikrar programını ama hani ne öneriyorlar bu iş için nasıl çıkılacak oldukça iddialı. <gülüyor> oldukları ortaya çıkıyor çünkü sadece Yunanistan için değil bütün Avrupa için devrim öneriyorlar. Şimdi böyle bir, öyle bir mi? parti'nin evet. Yunanistan'da seçimleri kazanması ve böyle bir programla ilginç. İstersen programdan bazı ana şeylere aktarayım şeylere dinleyicilere çok iyi olur. çok ilgilerini çekecektir. Şimdi tabii bir bir kere borcun şeyitilmesi, silinmesi. Bunun nicedir ben de söylüyorum. Yani böyle bir şeyi reddettiğin zaman istikrar programını, bunun ayrılmaz parçası borcun silinmesi. Dolayısıyla borç üzerinde, borç servisi üzerinde bir memorandum istiyorlar. Ondan sonra da borcun çok büyük ölçüde işte yeniden yapılandırılması, altift getirilmesi vesaire için müzakerelerin başlatılmasını talep ediyorlar. Başka bunu sadece Yunanistan için değil genel Avrupa çapında böyle bir şeyin hareketin ve yeniden bir borç düzenlemesinin yapılması öneriyorlar. en önemli şeylerden bir tanesi Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası'nın rolü üstün tamamen değişmesini radikal bir şekilde ve şeyleri destekleyici işte para politikası ya yani uzun bu şu demektir para politikasını devşetecek. Yani Almanyaların istediğinin ve kuruluşuna temel teşkil eden Bundesbank modelinin tamamen terk edilmesi ve şey çapında Avrupa çapında servet üzerinde finansal uh, transakşon yani finansal işlemler uh, üzerinde ve karlar üzerinde yeni bir pan Örop vergi evet. konulmasını istiyorlar. Uh, ondan sonucuma Sosyal bir kalkan talep ediyorlar. Temel şeylerde, maddelerde gıda vesaire katma değer vergisi sıfırlanacak. Ondan sonra şeylerin borçları affiye tılacak. Hani halklarının minimum şey istisik tazminatı yüzde çıkartılacak ücretlerin minimum bir garanti ücret her Yunan vatandaşına verilecek. Ondan sonra daha da neler? E, tabii hemen bu biliyorsun asgari ücret düşürülmüştü aşağı yukarı %20 <gülüyor> şeyinde, oranında. Bu derhal geri alınacak. Diğer real ücret düşüşleri de 3 yıl içinde eski durumlarına getirilecek. Efendime söyleyeyim şimdi bakıyorum. Evet. Yani, yani başka şeyler de var tabii. Banka Peki bunlar nasıl? Yani tamam bunlar çok güzel bu sosyal program. E, borç silinmesi tamam buna yardımcı olur. E, bir de tabii yetmez bu. E, vergi ayağı var. Tamam tipiktir. Tabii ki sol program olarak a, diyor ki a, 1 milyon euronun üstünde servetler vergilendirecek. Ondan sonra şey vergisi karlar üzerinde kurum ver vergisi %45'e kadar çıkartılacak aşama aşama ondan sonra ki bu Türkiye'de %20 örneğin İrlanda'da %12 işte Avrupa'da da %25 civarında ee, o efendime söyleyeyim şey lüks mallar vergilendirecek tabii benim en çok tuttuğum en çok beğendiğim vergileme şeyden tamamen muaf olan ee, Yunan Ortodoks Kilisesi biliyorsun evet. Vergilen tamamen muaflak bunları vergilendireceğiz diyorlar Papazları ki bu bence programın en olumlu vergilendirme projesi ee, Tabi şeyde de çok radikal dış politikada falan filan Ama onlara şimdi girmeyelim e, Konu çünkü ekonomi ha, Almanlardan tazminat istiyorlar İkinci Dünya Tazminatı Öyle mi? Falan filan. Ha, bize şeyleri tabii e, düşüreceğiz diyorlar. E, askeri harcamalar Zaten e, başka bir yerinde de programın bu borç batağına bizi e, sokan nedenlerden bir tanesi de e, aşırı askeri harcamalar diyorlar. Şimdi yani buna baktığın zaman bu tutarlı bir sol program. Yalnız gerçekçi bir program mı? İşte orası tabii şüpheli. Yani böyle çok açıdan tabii bu sorun yaratacak. Yani hakikaten 17 Haziran akşamını ben de sabırsızlıkla beklemeye başladım. Evet. Yani bu ee... bu noktada ufak bir şey sorayım. Yani şimdiye kadarki en önemli genel olarak dünyada gelen eleştirilerden biri daima bu solun hiçbir yerde etraflı taleplerini dile getirmediği, sistemli olarak ortaya koymadığı şeklinde çeşitli yerlerde söylenen şeylerden biriydi. Tabii ki Yunanistan için de bu geçerliydi. Halbuki şimdi gerçekçi olup olmadığı tartışmasını bir yana koyarsak, böyle senin de söylediğin gibi tutarlı bir programla ortaya çıkması uzun zamandır görmediğimiz bir yenilik diye de bakılabilir. Belki. Doğru. Buna katılıyorum. Bu, bu, bu mahcup bir program değil. Mesela Holland'ın işte Fransız e, sosyalistlerinin e, programı e, mahcup bir program. Evet. Onu kastediyordum e, ben de. Yani sistemde çok fazla radikal e, böyle devrimci nitelikte değişiklikler önermiyorlar. E, mevcut sistem içinde bir takım daha diyelim ince ayarlar e, yapmaya çalışan bir yaklaşımları var. Bu, bu radikal bir program yani o bakımdan kendi bir iç tutarlılığı var e, fakat tabii hesaba dökülmüştü. Yani gerçekçi olup olmadığı tabii miyeng taşı bir iktisatçı açısından şu. Şimdi bütün bunların bir faturası var. Bütün bu sosyal programın. Hem bütçe üzerinde bir yani daha uzatmak için söylemedim. Mesela işte bedava sağlık hizmeti, bedava eğitim vesaire. Şimdi bunun mesela askeri harcamaları Kısmak yetmez Hatta askeri harcamaları nasıl Kısacaksın Türkiye ile anlaşman lazım Onu da aslında çifte sorumlu bir adım Attı yani evet. layi divanına götürelim diyor, Anlaşmazlıkları Anlaşalım ve karşılıklı Böylece askeri harcamaları düşürelim Bunu da tabi ben çok destekliyorum Ama hani bu olsa bile Bu tip bir şey çok Mükemmel olur ama askeri harcamaları ne kadar kısabileceksin ve buradan elde edeceğin tasarruf bütün bu senin sosyal programını şey etmeye yetmez. Tamam vergileri arttıralım diyor. Onlar da biliyorlar tabii ki bunun yetmeyeceğini. Bu kadar yüksek vergiler arttırdığın zaman bunu Avrupa çapında yapamazsan o zaman unut Yunanistan'da yatırımları vesaire. Şimdi bir kez daha bu bu kadar entegre bir dünya ile bu kadar entegre bir e, Avrupa'da Tek başına Yunanistan'ın öylesine radikal bir program uygulaması, yani vergiler, işte söylediğim gibi finansal şeyler işlem vergilerini arttıracağım diyor. Onda bunu TVAları radikal biçimde işte düşüreceğim, kurumlar vergisini arttıracağım. Sen şimdi bunu bütün Avrupa çapında yapmazsan Yunanistan da kimse yatırım yapmaz. Dolayısıyla büyüme olmaz o zaman bu hani değirmenin suyu nereden gelecek tabii sorusu ortaya çıkıyor. Bu açılardan ilginç tabii Yunanistan'ı izlemek lazım ama ben ne yazık ki Avrupa çapında bir Syriza partisi ortaya çıkıp da işte en azından birçok Avrupa ülkesinde başta da Almanya ve Fransa'da iktidara gelmeler böyle bir programın gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet yalnız burada tabi ilginç olan şeylerden bir tanesi de yani yatırım zaten çekilmiş paraların kaçmış olduğu söyleniyor büyük ölçüde evet. Ve evet. yani toplum tamamen bir çöküş şey Orası, içinde öyle. görünüyor evet. açık görünüyor yani fotoğraflara evet. bakmak sadece yani gerek tabii. o çorba istasyonları evet, evet. filan yani akıl almaktı Guardian'ın bir şeyi vardı ne zamandı? Birkaç gün önce. Evet. Mi? 3 Haziran'da ee, Will Hutton yazmış. E, evet. O da kapsamlı bir makale e, yazmış. Orada da yani bu programların e, yürümeyeceği diyor. E, çok e, açık diyor. yürümediği diyor. Orada ilginç bir besetme var. E, George Papandreou'nun e, şeyi, danışmanı e, Yanis e, Varoufakis adını... Evet, varo fakir. bir iktisatçı belli ki şu anda tekrar Amerika'ya dönmüş, üniversitede ders veriyormuş. Evet. Şeye göz etmiş. yer çekimine karşı koymak için ellerini çırpan bir adamın düşmekte olan <gülüyor> ve yer çekimine karşı koymak için sadece ellerini çırpmaktan başka şey bulamayan, çare bulamayan bir birine benzetmiş bu şey programları. Bu Kemal biliyorsun. Ben kaç defa işte her defasında söyledim bu programlar yürümesi mümkün değil bu programların. Fakat bunun yerine tabii ne konacak meselesi bence hala açıkta. Evet bu öbür taraftan da yani büyük bir para çıkışında aynı yazıda Will Hatton bahsediyor. Evet. Yani gitti onun için yatırım... <gülüyor> daha fazla da kaybedemeyebilirler. Durumu düzeltemese Ama evet, hakikaten ama bu söylediklerini de o zaman yapamaz. Evet, yani yapalım. işte bu ücretler tekrar ücret düşüşleri geri alınacak. işte bütün bu sosyal koruma programları, bedava eğitimler, sağlık hizmetleri vesaire vesaire. Bunların o zaman yani büyüme olmasa, yatırım olmasa, büyüme olmasa, vergi de olmaz. Tamam mı? Sen istediğin kadar yani Ortodoks Kilisesi'ni vergilendirerek de açıp kapatamazsın. Evet. Bunun iyi bir fikir olduğu konusunda tamam, fikir, ama. <gülüyor> evet. Fakat çok iyi oldu Seyfettin bu şeyi. Ben görmemiştim şahsen. Çok merakla evet. bakacağım. Şimdi bu... Çırpasın, ben sana parti. evet yani izleyicilerimiz de ilgilenebilirler evet evet ilgileneceklerdir bu site'nin Martim. ismi The Balut uh, Socialist Project uh, diye bir Haziran şeyde yayınlanmıştı Balut uh, şeydi yani şöyle yazarlarsa internete diye Exit from the crisis is on the left. The Exit e from exit the crisis fönlük. is on the left. Tamam. Evet. krizden çıkış Solun omuzlarında mı diye evet, çevirebiliriz. Aynen öyle. Evet ee, Peki bu bir dar zamanda bir, birkaç dakikada Türkiye'deki evet. duruma geçebilir miyiz? Bu evet. çok iyi oldu. Dünkü Tabii. yazında da övgüye, Türkiye'de epey övgü oldu. Fakat evet. bu övgünün daha henüz tam da hak edilmiş olup olmadığını bilmediğinden bahsediyordun. Evet. Evet. biraz da son Türkiye'nin ekonomik evet. durumu ile ilgili valla yani benim endişem Türkiye ekonomisi ile ilgili şeyden şüphe yok borç, kamu borç kamu ekonomisi konusunda Türkiye iyi bir durumda bunu hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi önemli ölçüde başardı hem bir disiplini mali disiplini yerleştirdi o sayede Borç oranı düştü. Borç oranı düşerken faizler düştü. Faizler düştükçe izleyicilere şöyle çarpıcı bir rakam verin. Geçenlerde OECD forumu için gittim uh, şeyde Paris'te de uh, o, o amaçla biraz daha rakamları hatırlamak için bakmıştım. Hakikaten unutmuşum. 2002 yılında bütçenin ne kadar faize gidiyormuş biliyor musun? Nominal olarak söylüyorum. %48'i yarısı. Evet. Bu, bu sıralarda aşağı yukarı sanıyorum %5-6 civarına düştü eğer yanlış hatırlamıyorsam yani bu tabi neyi sağladı muazzam bir bütçede faiz harcamaları ortadan kalkınca hem gelir eşitsizliğini düzeltti büyüme yatırım ve sosyal harcamaların artmasına fırsat verdi bu da yoksulluğu azalttı fakat bütün bunlar geçmişte kaldı bunların hep sınırına geldi. Asgari ücret mesela ve en düşük memur maaşı %20'lerin üzerinde reel artışlar saydı ama ilk dönemde oldu bunlar. Yani. Çünkü bu o kadar kötü yönetilmişti ki Türkiye muazzam bir potansiyeli vardı ve bu potansiyel harekete geçirilemedi. Galatasaraylı Kalkınma Partisi bunu yaptı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada artık bunun sınırına geldik. Yani bundan sonra daha fazla işte reel faizler düşecek. Ondan sonra daha çok kamu yatırım yapabilecek, sosyal harcama yapabilecek. Bu, bu, bu çok zor artık bu saatten sonra. Bu saatten sonra e, tü, cari açık büyüme oldu ama onu hep söylüyoruz yani. Bu yeni bir şey söylemeyeceğim muazzam bir cari açık yarattı. İç talebe dayalı bir büyüme. E, bunun da sürdürülmesi mümkün değildi. E, Gelemen noktada bundan sonra Türkiye'nin ancak e, nispeten yüksek bir büyümeyi yani işsizliği düşürmeye devam etmek istiyorsak ya, hala yüksek bir işsizlik var %10 civarında. Avrupa'da da işte batıyor batıyor diyoruz %11. Tamam İspanya ile Yunanistan'la karşılaştırmayalım ama pek çok Avrupa ülkesinde işsizlik daha düşük bizler. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'nin hiç olmazsa böyle %5 civarında bir büyüme tutturabilmesi için uzun soluklu mutlaka verimlilik artışlarına dayandırması lazım bu. Bu verimlilik artışlarına dayandırabilmesi için de yapısal reformlar şart. Bunları tabii çok tartışacağız ama yani hem iş gücü piyasasında hem vergi şeyinde vergi sisteminde çok ciddi radikal reformlar yapmak lazım. Vergi kaçağını engelleyip elde edilecek ekstra geliri, iş gücü üzerindeki vergileri, sosyal sigorta primlerini düşürmek için harcamak lazım. Daha fazla yatırma, daha fazla araştırmayı harcamak için kullanmak lazım kaynağı. Da şeyi bile diyorum, yani Daha fazla sosyal transfer bence değil. Bundan sonra 5-10 yıl çok daha fazla verimlilik artışlarına destek verecek şeyler yapmak lazım. Harcamalar yapmak lazım. E bunların kaynağını da ancak dediğim gibi vergi sisteminde ciddi reform yapacaksın. İş gücü piyasasında yapacaksın. Enerji de mutlaka tasarruf edici ...şeyler yapmak lazım, düzenlemeler getirmek lazım. Bunları hükümet aslında biliyor. Orta vadeli programda konmuş durumda. Eğitim reformu var bu, 4 artı değil tabii. Muazzam bir mesela üniversite reformu var. Ee, vadedilmiş. Fakat bunların hiçbirine yanaşılmıyor. İşte neyle uğraşıyoruz? Kürtajla, Sezeryanla. Ondan sonra işte Uludere tabii kıyamet kopuyor haklı olarak... O, buralarda e, hükümet enerjisini tüketmeye başladı bence biraz çarklar boşa dönmeye başladı bir de yani bu, işin bir başka şeylerin, e, Pardon, bir de işin başka bir yönü de var bu işte sit alanları, milli parkları falan toplam evet, doğal evet. şeylerin park, yeşil saha, evet. otopark filan hepsine büyük bir taarruz vardı doğal kaynakları evet. yani son aslında derece işte Türkiye normalleşiyor belki çünkü Muhafazakar bir iktidar, sağ, muhafazakar bir iktidar sağcılık ve muhafazakarlık yapıyor. Ee, buna karşı da sanırım daha e, tabii e, sol bir e, muhalefet e, gelişecek ama bu arada e, bence duvara çarpacak. Yani şeyin büyümenin düştüğünü görünce başbakan, yani ekonomi, başbakan diyorum ekonomi kurmayları farkında da Büyümenin düştüğünü ve bunun işsizliğe arttırmaya başladığını gördüklerinde belki de bu yapısal reformlar tabi bunlar politik olarak zor reformlar çok tartışılacak ama ben şansen destekliyorum başka çare de görmüyorum bunları işte göreceğiz ne kadar yapıp yapamayacaklarını ama bunların ne kadar gerekli olduğunu anlayacaklar işsizlik artmaya başlayınca Evet yani Böyle bir durum yani bu çevre ile ilgili büyük taarruzun da sıkı bir malifetle püskürtülmesi evet. şart gibi gözüküyor. Çok kaygı verici. Pek çok haberi yani tek elden toplayıp hiçbir tartışmaya da açmadan yürüttüler. Bunlara da ayrıca bakmamız lazım herhalde. E, Peki evet. çok teş tekrar şeyde konuşacağız 17 Haziran'dan sonra. sonra gelen perşembe. Ee, bakalım ne olacak Yunanistan'da. Evet, bir, yani bu hemen bakacağım ben de bu yeni programına CHP's ve Parti'nin e, koalisyonun ilginç yani. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.